أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة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 وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وإلى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı? فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِنْ بِمُسَيْطِرْ Ey Muhammed! Sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. اِلَّا مَنْ ve وَكَفَرْ Seyazibuhullahu'l az azab'al ekber. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır. İnne ileynâ iyâbuhum. Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bize'dir. Thumma inna aleynâ hisâbehum. Sonra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 Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr. Ve layalin asr. Ve şef'u vel vetr. Ve leyli izaa yasr. Fecre Zilhijayn'ın ilk 10 gecesine. Çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki Kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır. Hel fî zâlike İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi? Alem tera keyfe rabbuke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 Vadil Kurada kayaları yontup evler kalalar yapan Semut kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Aladin bilad, fiha fesad, Onlar memleketlerinde azmışlar. Oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı. İnne rabbekelebil mirsâdı. Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.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 وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Ama Rabbi onu imtihan edip, rızkını daralttığı zaman da, Rabbim bana hor baktı der. كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلٰى طَعَامِ Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. وَتَأْكُلُونَ <gülüyor> اتْتُرَاثَ Mirası haram helal demeden yiyorsunuz. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا Malı da pek çok seviyorsunuz. Kalla izâ dukketil ardu dekken dekka. Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup, toz duman haline geldiği zaman. Ve jâe rabbuke vel melek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 O'na ne faydası olacak? يَقُولُ يَا لَيْثَنِي قَدَّمْتُ لحياتي O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir. يَوْمَئِذِ اللّٰيُعَذِّبُ عَذَابَهُ ve la يُوْثِقُ وَثَاقَهُ ahad. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz. Ya eyyetühen nefsül muqme inneh. Yerci'i ilâ rabbiki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 sarp yokuşu aşıp geçemedi. ve ma adraka mal aqabe fek raqabe au it'am fi yom min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 Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş füreyecektir. Şems suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems güneş demektir. Sure güneşe yeminle başladığı için bu anılmıştır. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها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 Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır. Kazzebat samud İzin Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani İçlerinden en azgını, deveyi kesmek için ayaklanmıştı. Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.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 وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ Karanlığı ile ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَوَا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 وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّىٰ Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstakni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman, malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz. اِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَىٰ وَاِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْاُولَىٰ Doğru yolu göstermek, ancak bize aittir. Dünyada, ahirette yalnız bizimdir. فَاَنْدَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّىٰ işte <gülüyor> işte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir ve yujennbuha elatqa allazi yuti malehu kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır. Ve mali ahadin indehu min nimetin onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur. İllâ bitiga ev cehri rabbihil a'la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 Kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşluk vaktine. Ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye an ki. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. <gülüyor> Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır. Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın. O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı? وَوَجَدَكَ ضَالًا Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı? Fe emmel yetime felâ O halde yetimi ezip üzme. Ve emmel sâile felâ El açıp isteyeni de azarlayıp kovma. Ve emmâzi ni'meti rabbike fehaddit. Fakat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 Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? فإنَّ Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. إِنَّ Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.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 لَقَدَ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye and olsun ki, biz insanı en güzel şekilde yarattık. ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ Sonra da onu aşağıların en aşağı sıkıldık. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينَ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 Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Iqra wa rabbukel bil kalem. 'Alleme'l Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren odur. Kalın, inna ila Hayır, gerçekten insan kendini zengin görüp müstakni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir. Era'aytel lezî yenhâ Abeden izâ sallâ Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan menedeni gördün mü? Era'aytel lezî yenhâ Tev emarabit teqvâ Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek? E ra'eyt in ve Ne dersin engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Kalal illa miyathil nasfa bin nasiya, Hayır. Eğer o bundan vazgeçmezse, onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını. Sen edüzzebaniye Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Bismillahirrahmanirrahim. İnna azelnahu fi lailat al Gerçekten biz Kur'anı Kadir gecesinde indirdik. Wa ma adara kama lailat al Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Lailat al-Qadr, khair min alif şahab. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelü'l-melâiketü ve bi-izni rabbihim min kulli emr. O gece melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Selâmun hiye O gece, Şafak atıncaya kadar bir esenliktir. yine Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. Sekiz ayettir. yine açık delil demektir. Sure, içinde inkar edenlerin, kendilerine açık deliller geldikten sonra, ayrılar düştükleri anlatıldığı için bu atla anılmıştır. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتبو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة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 Kitap ehli olanlar ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Omer, illa din hunfa, ve yuqimü salat ve yu'tuz zakah, ve zikat ve yu'tuz ve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 Şüphesiz ki, kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar, halkın en kötüleridir. <gülüyor> İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar da halkın en iyileridir. Cezayunun derbim, cennet ve Aden, tajrii min tahti hal anhâr, kâlidin fiha abda.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 İde zülzilel-ardı zilzalanha Yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı ve ahrajetil-ardı eftalaha Yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve qala'l-insanu ma Ve insan ona ne oluyor dediği zaman يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّفُ اَخْبَارَهَا لِأَنَّ رَبَّكَ İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle, kendi haberlerini anlatır. يَوْمَئِذِنْ يَصْدُرُ النَّاسُ O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için, mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar. Femen ya'mel hayran yara. Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa, onun mükafatını görür. Ve men ya'mel yara. Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa,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 وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا Soluk soluğa koşan atlara فَالْمُورِيَاتِ O tırnaklarıyla ateş saçanlara فَالْمُغِيرَاتِ Sabah vakti baskın yapanlara فَأَتَرْنَ Orada tozu dumana katanlara فَوَسَقَنَ بِهِ جَمْعًا Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki, اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودِ Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدِ Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدَ o mal sevgisine çok düşkündür. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْفِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَب۪يرٍ Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman, işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kari'ah Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kari'ah, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip, Burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure, kıyametten söz ettiği için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim El-Qari'ah Kapıyı çalacak felaket Mel-Qari'ah Nedir o kapıyı çalacak felaket? وَمَا مَا Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar. وَتَكُونُ الْجِبَالُ Dağlarda atılmış renkli yün gibi olacaktır. فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ Sevap tartısı ağır gelen kimse, razı olacağı bir hayat içindedir.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 Tazurtumul meqabir. Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret edip, ölüleri bile saydınız. Kalla sevfe Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz. kalla sevfe Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız. Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız. Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz. ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَا Sonra yine and olsun ki, siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz.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 اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي Asra yemin ederim ki, insan mutlaka hüsran içindedir. اِلَّا <Sessizlik> الَّذ۪ينَ Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler,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 Bismillahirrahmanirrahim Veylullikullihumezatillumezah Allezî cema amalen ve addedeh Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip Kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır. كَلَّا لَيُنْ fil فِي الْحُطَمَةِ Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. وَمَا أَدَرَاكَ مَا Utame'nin ne olduğunu sen bilir misin? Nârullâhi'l-mûqadeh Elletî tattali'u alel-ef'ideh O, Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir. İnnehâ aleyhim mu'sadeh Fî amedim umeddedeh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 Bismillahirrahmanirrahim. Alem tera keyfe feala rabbuka bi ashabil fil. Ey Muhammed, Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Alam yec'al kaydehum fi tadlil. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Ve ersela aleyhim tayran ababil termihim bi hicaremin Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi Ve jaalehum ka'asfin Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş Suresi Bu sure Mekke devrindeymiştir. Dört ayettir. Sure, Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Bi fi Kureyş İlafîm rüyla taştay ve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 Sure, bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim E ra eytel lezî yukezzibu Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَذُعُّ ve وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ İşte o yetimi itip kakar. Yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ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 اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ Ey Muhammed! Doğrusu biz sana kevseri verdik. فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَاَنْحَرُ O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ Asıl soyu kesilmiş olan, sana kim tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. ''Kul ya eyyuhal kafirun'' ''Ey Muhammed, de ki, ey kafirler'' ''Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım'' tum abidun siz de benim ibadet ettiğim ibadet edecek değilsiniz. wa la ana abidun ma ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim. wa la antum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 Bismillahirrahmanirrahim. İza ca enesrullahü vel feth. Ey Muhammed, Allah'ın yardımı ve zafer geldiği. Ve reeytenne sayedhuluna fi dinillahi efvaca. İnsanların grup grup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 beş ayettir. Tebbet kurusun, kahr olsun demektir. Sure Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Tebet yada Ebi ve Leheb ve teb Ebu Leheb'in İki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya. <gülüyor> Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı. <gülüyor> o yakında alevli bir ateşe girecektir.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 Allahu Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Lami elde ve O doğurmamış ve doğmamıştır. Ve lami Hiçbir kimse de onun denge olmamıştır. Felak suresi.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 Ey Muhammed de ki: Yarattığı şeylerin şerrinden. Ve min Karandığı bastığı zaman gecenin şerrinden. Ve min şerrin Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden.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 Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas İlahin nas Min şer'il waswasil khannaas